Için Merhaba, yeni bir araştırma 21. yüzyıl sonlarına kadar iklim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların neredeyse yarısının yok olabileceğini öne sürdü. Araştırmaya göre kıyı şeritlerindeki çevresel dinamikler ve deniz seviyesi yükselmesi kumsalları tehdit eden başlıca faktörler arasında. Euronews'un haberine göre İtalya'da Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi'nde görevli uzmanlar, Son 30 yılda sahillerdeki değişimi gözlemlemek için uydu görüntülerinden faydalandı. Uzmanlar küresel ısınmanın buraları gelecekte nasıl etkileyebileceğini ortaya koyan bir çalışma yürüttü. Sonuçları Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışmada risk altındaki sahiller 2100 yılına kadar küresel sıcaklık artışının ortalama 2,4 derece olması tahmini doğrultusunda belirlendi. Daha fazla sıcaklık artışının, deniz suyu seviyesinde daha fazla artışa ve bazı bölgelerde daha şiddetli fırtınalara yol açacağını dolayısıyla daha fazla sahilin yok olmasıyla sonuçlanacağını işaret edildi. Bugünkü trendlerle 2100'de 2,4 derece iyimser bir tahmin. Şu an trend 2050'de 3 dereceyi gösteriyor ki az çok bu medeniyetin sonu demek. Dünyanın yaşanabilir bir yer olması için her alanda sürdürülebilir çalışmaların önemine vurgu yapan ve sürdürülebilirlik kavramını insan, doğa, üretim ve tüketim ekseninde bir uyum içerisinde kitlelere ulaştırma hedefindeki Mavi Gelecek Derneği potansiyel su kıtlığına dikkat çekiyor. Tüm dünyada artan nüfus, endüstri faaliyetlerinin yoğunlaşması ve verimsiz sulama yöntemleriyle yapılan tarım faaliyetleri erişilebilir su kaynakları üzerindeki baskıyı arttırıyor. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre dünyada 50'den fazla ülkede 500 kent 2050 yılında su kıtlığı yaşayacak. Her geçen gün su, arz ve talep dengesizliği oluşan su stresiyle bugünden 2050'nin işaretleri veriliyor. Türkiye'de gelecek 30 yıl içerisinde dünya su krizinden etkilenecek ülkeler içerisinde. Birleşmiş Milletler'in kamuoyu ile paylaştığı raporda 2016 yılından itibaren İstanbul'un kişi başına düşen su miktarının 1700 metreküpün altına düşmesi nedeniyle su stresi yaşadığı belirtiliyor. Ve rapor 2030 yılından itibaren su stresini su krizine dönüşeceği uyarısıyla devam ediyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Mavi Gelecek Derneği, 10 ana hedef arasında yer alan temiz su ve sığhî koşullara erişim konusunda toplumu bilinçlendirecek, gelecek nesillerin su sıkıntısı yaşamasının önüne geçileceğine inanıyor. Dernek öncelikle tarım faaliyetlerinde daha verimli bir sulama ve verimli tarımsal planlamayla su tasarrufu yapılması gerektiğini, şehir su altyapı çalışmalarının gözden geçirilmesini, yeni nesilin de su tasarrufu anlamında daha da bilinçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Amsterdam'ın Yeşil Parti Belediye Başkanı 2025 ile birlikte şehir merkezindeki teknelerin dizel yakıtla çalışmasını yasakladı. Bunun üzerine eski tekneler elektrikli çalışmak üzere dönüştürülmeye başlandı. Şehir sözcüsü Booter Koenig şehir sularındaki 550 Ticari teknenin %75'inin emisyon yaymaması için dönüştürücü ve çalışmaların bunun için başladığını belirtti. İstanbul'da da faytonların yasaklanmasının ardından Adalar'da elektrikli araçlar için satın almalar başladı. İki tip araç yazdan önce devreye girecek. Belediye kaynakları faytonların ve atların satın alma işleminden de sonuna gelindiğini açıkladı. Adalar Belediyesi son durumu Yeşil Gazete'ye şöyle anlattı. Dün itibariyle toplam 277 fayton sahibinden 215'e sözleşmelerini imzalayıp fayton başına 300 bin lira olarak belirlenen paralarını almaya başladı. 60 civarında kişinin ise işlemleri sürüyor. Adalarda bulunan 1300 civarı attan 1000'in üzerinde hayvanın satın alınması işlemi de bitti. Satın alınan atlar büyük adadaki yasal ahırlarda toplandı. Söz konusu ahırlarda atların hareket edebilmesi için alan açıldığını söyleyen belediye yetkilileri, Burada bir süre tutup güvenliklerini garanti altına aldığımız aşamada da hayvanları adı dışına çıkaracağız dedi. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre 2015 yılında küresel olarak yaklaşık 8 milyon 800 bin ölüme yol açan hava kirliliği küresel ortalama insan ömrünün ise 3 yıl kısalmasına yol açtı. Araştırmanın başyazıları Thomas Mansell bulgular hava kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki etkisinin tahmin edilenden çok daha fazla ve yaygın olduğunu gösteriyor. Bir küresel hava kirliliği salgınıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz dedi. Evet, ortalama yaşın 3 yıl kısalması gerçekten bu anlama giriyor. Amerika Birleşik Devletleri firmanın ürettiği tarım zehrinin toplatılması, ruhsatının iptal edilmesi, ...üretimi ve ithalatın yasaklanması ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına açılan davada Ankara 18. İdare Mahkemesi Bakanlıktan ilacın verdiği zararlar hakkında yeni tedkik ve tahliller istedi. Davayı açan avukatlar Selih Özay, Özge Işık ve Hazarcan Kıpçak Amerika Birleşik Devletleri firmanın toprağa, havaya, suya, çocuklara olan zararını insanlığa karşı suç olarak nitelendirdikleri dava dosyasında hem şirketin hem de firmayı 4 yıl önce satın alan Alman şirketin bütün yöneticileriyle Dünyada buna karşı önlem almayan devlet başkanlarının da şikayetlerine konu etti. Özellikle meslek kuruluşları ve üniversitelerden istenilen bilgi ve belgelerle araştırma sonuçlarının önemine dikkat çeken hukukçular, TUMOP, çiftçi sendikaları, tüketici dernekleri, üretici kooperatifleri ve barolarla üzüm, sebze, narinciyi yiyen yurttaşların desteğini istedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik